Allah, ve ma Muhammed Allahum cüllü ala tabib Muhammed Allahum cüllü ala şefiğdenü Muhammed Allahum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من نمزات الشياطين وأعوذ بك ربا يحطرون بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا العظيم allah u Teala bizleri Dünya sevgisinde muhafaza eylesin. Ay. Rabbimiz bize sitem ediyor. Halimizi beğenmiyor. Ahireti terk ettiğimizi, dünyayı çok sevdiğimizi bildiriyor. Bundan dolayı Rabbimizin sitemine çarpıldık. Allah bizi bu sitemden muhafaza eylesin. Ay yatsı namazının birinci rekatinde okuduğu ayet-i kerimelerden bahsediyorum yoksa bana şu anda bir ilham falan geldiği yok biz nereden yola çıkıyoruz ayetlerden ve hadislerden yola çıkıyoruz ee, okunan yerde mutlaka bize ne var bir işaret var yani burada namaz kılıyoruz Allah'ımızın huzurunda başımızdan aşağı Allah'ın ayetleri okunuyor bu ayetler bizi alakadar ediyor. Bundan bana ne diyemeyiz? Bundan mesulüz. Herkes bana ne demeye başladı. Din derdi kalmadı. Hassasiyetler tüketildi. Bütün belaların başı da dünya sevgisine dayanıyor. Şimdi bir adam dünyayı severse doğruyu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Bir hoca dünyayı sevdiği vakitte Hoca hakkı söyleyebilir mi? Söyleyemez mi? E şimdi benim bütün benimle uğraşanların derdine doğruyu söyleme. Diyaloğa çatma, vahabilere çatma, şiaya çatma, ona çatma, buna çatma. Benle bundan sebep uğraşılıyor. Efendimiz Aleyhisselam dün gece ziyarete gittik Sultan Hamid'in torunu Harun Efendi. Yarın sabah ameliyat olacak. Allah şifa versin. Bypass ameliyat olacak. Dün gece efendi hazretleriyle oraya hastaneye gittik. Mertere. Yolda de, bana ne diyor? Haktan ayrılma. Haktan ayrılma. Kur'an ne buyuruyorsa odur diyor. Haktan ayrılma. Ne demek şu haktan ayrılma? Doğru bildiğini söylemeye devam et. Konu oradan geliyor. E şöyle diyorlar, böyle diyorlar. E tehdit ediyorlar açıkça. Allahımız nebule elaysallahu bikafin habde. Allah kuluna yetmez mi? Ve yuhaffifunke billedine min Ama seni Allah'tan gayrileriyle korkutuyorlar. Şu şöyle yapar, bu böyle yapar. Amerikanın şöyle gücü var. Yahudi'nin Mossad'ın, Sia'in ondan sonra içeride de bunların neleri var? Uzantıları var. Bunların paylaşım siteleri var. Adamları var bunlar. Bunlar namazın abdestinde bunlar Müslüman görünümünde. Bunlar oralara hizmet ediyorlar. Bu dolap yeni dönmüyor, bu dolap eskiden beri dönen dolap bu. Efendimiz ne diyor? Haktan ayrılma. Şimdi haktan ayrılan dünya sevgisinden sebebi ayrılıyor. Benim neyime mal olursa olsun, doğruyu söyleyeceğim demem lazım. Ve söylemem lazım, bu başka bir izahı var mı ya? Adam Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Efendim Ahmed'in üzerine haç yapmışlar, İslami bir kanalda, televizyonda bunu verdiler ya. Ali Eren Hoca resimlerini getirecek. 15-20 dakika sürmüş bu programda. Ayasofya'nın üzerinde haç, Ahmed üzerinde haç. E bu Türkiye'deki en İslami geçinen kanal. Projeler bu. Getirileceğimiz nokta çok fena. Karma bir din. Oradan buradan alma bir din. Çalıntı. Ekber Şah'ın evvelce Müslümanken sonra bozulup da dinleri birleştirme çabası vardı ya 400 sene evvel. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir zat çıktı bu işin karşısına da milleti gavur olmaktan kurtardı. Yoksa şimdi her tarafa bu gavurluk bulaşmıştı. O çünkü çok güçlüydü o zaman Ekber Şah. E her tarafa bu dini tutturacaktılar ya. Ama burada kim alet oldu? Kötü hocalar. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün mektubanda ulema su, kötü alimler, kötü alimler diye bunları anlatıyor. Bunlar dinlerini sattılar diyor. Profesör olmak için, doçent olmak için, bir köşe kapmak için, bir menfaat temini için fetvaları değiştirirler. Yahudi Hristiyanlar, ehli kitap, iki şartla cennete girer. Yemeğe başladılar, peygambere imanı. Şart koşmadılar. Veya şart koşanlar da, inanmak şart ama uymak şart değil diye böyle bir saçmalık geliştirdiler. Müslüman olmayan da cennete girebilir diyorlar ya. Şimdi buna... Bu nereden çıktı bu iş? Dünya sevgisi olmasaydı bunlarda bu görüşlere giderler miydin? Ne işi var bu görüşlerin Müslüman'da? Ama bunlar Türkiye'de bayağı bir köşe yazarı. Bütün kurumların, finans kurumlarının falan fetva aldıkları hocalar bunlar. Ne yapacağız şimdi? Böyle mücadele veriyoruz. Bak Lale Gül efendim şeyini bir yerde duruyordu efendim. Antenimiz. oraya satıldı. Evvelce bizim tanıdığımız cemaatten birinin binasıydı. Üstüne anten koymuştuk. Adam aldı. Efendim ben Mustafa İşlamoğlu'nun cemaatiyim. Onun için sizin anteniniz burada olmaz. Diyerekten attı bizim anteni. E şimdi uğraştık ettik de yine işte anteni bağlayacağız edeceğiz falan. Bak adamlar nasıl sahip çıkıyor. Adam namazlı abdestli. Bizim Arifan bir yer kiralamak istiyor. Bakıyor buraya diyor sakallı makallı takkeli insanlar giriyor çıkıyor mu? He kiraya veremeyiz. Bugün biz bu durumla karşı karşıyayız. Ama bizim cemaatimizin içi de karışık. Bizim cemaatimizin içinde de radyo dinlemeyin, cüpheli dinlemeyin, internet dinlemeyin, sohbete gitmeyin. Burada da bir kazan kaynatılıyor. İçerisi, dışarısı birleşmiş, çünkü bunların bizim cemaatların içinde de uzantıları var. Ama onlar şallarla cübbeli gözüktüğü için, onları kimse anlamıyor ama onlar verdikleri zihniyet ne? Onlar da verdikleri zihniyet, e işte diyalog üzere olalım, e Efendim sessiz kalalım, şimdi göze batmayalım, şöyle çıkmayalım, böyle gitmeyelim, Efendim fincancı katırlarını ürkütmeyelim derken, Bizi bu hale getiriyorlar. Allah'tan başka, efendi hazretlerinden başka arkamızda bir sahibimiz yok. Allah yeter. Kullar içerisinde efendinin gücü yeter. Allah başımıza eksik etmesin. Hakkı söyle diyor. Acı da olsa söyle diyor. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytan. Neler okuyor mübarek. Bir de uydurdular bu kadar senedir efendi hasta konuşamıyor, tanımıyor. Unuttu herkesi diye. Bir de bunu uydurdular. Niye ki? Batılı işletmek için. Çünkü sefer efendi hazretlerinin adına herkes bir şey uyduracak. Meydanı boş buldular. E biz çıktık bu dergide resimlerini bastık, şudur budur. Efendi'nin televizyonlar, efendi başımızda saat selamet. bu Yeni Şafak gazetesinin iftirası üzerine iki satır konuştu mu? Ha, Ne oldu şimdi bütün oyunlar? Bozuldu. Demek Mahmut Efendi Hazretleri sağmış, selametmiş, işin başındaymış, öyle kimseye bir iş devrettiği yok. Herkes bize devretti demeye başladı ya. Ondan sonra milleti batıla götürüyorlar, milleti batıla sürüklüyorlar. E ben şuna bir şey itirazında, buna cevap. E ne olacak kardeşim? Okullar 12 seneye çıkartılıyor, hacılar, hocalar susmuş. 8 seneye çıkartanlara ne kadar uğraştı bu İslami medya? Şimdi 12 sene için niye biri bir şey yazmıyor? Yani 17 yaşına kadar kızımı göndermek zorunda mıyım canım? Niye bu millet susuyor ya? Ben anlamıyorum ya, herkes böyle dilsiz kaldı, böyle bir şey... Sus, ses yapma. Boşver, işleri karıştırma. Çünkü eskiden millet, Müslümanlar fakir idi. Bu fakirliğin bereketi vardı. Çünkü adam fakir olduğu için kaybedecek bir şeyim zaten yok. Allah için mücadele diyorduk. Biz böyle 30-35 senedir bu meydandayız yani bu insanlarla beraber. Ama şimdi zenginleşmek iyi gelmedi. Yetki iyi gelmedi. Köşe başlarına gelmek iyi gelmedi. Niye gelmedi? Adamın kaybedecek çok şey olmaya başladı. Niye ben deli gibi konuşuyorum her şeyi? Ne yapacak da yapsınlar? Ne yapalım şimdi? Yani biz bu konuş... Hakkı konuşacaksak konuşmamızın faydası var. Yoksa susmak lazım. Mesul oluruz ya. Biz nasıl şimdi bu... Dinleri birleştirme projesinin aleyhine konuşmayacağız. Bu nasıl susabiliriz? Nasıl durabiliriz? Sen Sultan Ahmed'in üzerine haçı koyuyorsun da Müslüman mahallesinde salyon satıyorsun. Efendim biz bunu demeyeceğiz yani. Bunu ne haklan sen bize ısrar ediyorsun. Bunu dememiz gerekiyor. O öteki oradan ehli Beyt mezebi diye tutturmuş. Ya, ya hiç mi bu hırsızın bir suçu yok ya? Hep biz provokatör oluyoruz, suçlu oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz. Ya bugün İslami medyadan bize gelenler. Efendim işte Mustafa İslamoğlu çok reddiye işte bu konuyu kapat. Ya kapat kapat diyorsun. E sen adam kadere inanmak fazlalık diyor. Amentü'nün bir şartını kabul etmiyor, inkar ediyor. Burada Amentü'ye dayanmış gelmiş konuda. Muhtecile mezebine herif sapmış. Şimdi bu noktayı biz millete dediğimiz zaman fitne çıkaran ben oluyor. Hiç demiyor ki adam ya nasıl kadere inanmak şart değil der. Böyle şey olur mu? Onu diyen duymadın. Yani bu nereye gidiyoruz? Ama bu hak meydana çıkacak. En netice çıkacak. Allah'ın izi çıkacak. E bu zaman İmam Muradpaşa'nın Şeyh Efendi Hazretleridir. Ha işte 100 yılın müceddididir o zat. O kadar alim geldi mi? ama rahatsız etti ile milleti değil mi? Niye bozdular o projeleri, programlar? Bak, Caferilerin kaç yüz bin kişilik toplantısına yetkililer katıldı mı? He? Uygun mu? He? Hiç hala cıl cılız cılız konuşuyorsunuz yani. Sizin sesiniz bile çıkmıyor ki. Adamlar sahabeye sövüyor. Hiçbirisi Hazreti Muaviye'ye Müslüman demez onları. Hepsi kafir diyor sahabeye. Bu toplantıda gidildi mi gidilmedi mi? E ne olacak bizim ehli sünnet orada toplanılacaktı? Memleket ayağa kalk. Provokatör olur mu? Ne provokasyonu? Biz 100.000 kişileri de topladık 20 sene evvel. Ne? Kimsenin burnu kanamadan ayrıl Bizim cemaatta öyle iş olmaz ki. Bizim polis askere saygımız var. Kimse onlara karşı gelmez. Şuradan git git, gelme gelme. iptal etti, etti, tamam ilan ettik. Bizim ne işimiz var provokasyon. ama ve lakin. Ne yapılmak isteniyor? Biz azınlıktan beteriz ya. Azınlıkların hakları verilmeye çalışılıyor. Değil mi? Ermenilerin, bilmem nelerin, şunların, bunların, Caferinin, Şii'nin, Rafizilerin hakları. Değil mi şu anda? Bütün e, de, din derslerine bile onların görüşleri girecek değil mi? değil mi? Geçen bakan açıklama yaptı, din derslerine diyor, bütün bu görüşler çocuklara okutulacak diyor ya. Ya ben anlamıyorum sizden bir şey ben ya. Ben ne yaparlarsa yapsınlar bana. Zaten sizin gibi milletle de yola giden de hayır hayırlı bırak, bırak, bırak, bırak. Geçme namet köprüsünden, yaparsın su seni demiş. Ne olacaksa olacak yani. Allah'ın kaderi neyse oğlum? Benden uğraşıyorlar. Uğraşacak. Ama ve kimin uğraştığının da adresini bile anlamış değilsiniz. Bizden kavurlar uğraşmıyor, Müslümanlar uğraşıyor. Niye? Hakkı söylediğinizde. Bütün bu meseleler dünya sevgisinde. Çünkü bir yerlere gelinmiş, bu fırsatlar elimizden çıkmasın diye adamlar tabiz vermek zorunda. Biz bir yere geldiğimiz yok. Elhamdülillah yerlerde sürünüyoruz eskisi gibi. Onun içindir ki kaybedecek de bir şeyimiz yok. Allah'a emanet bir canımız var. E bu da Allah'ın dilediği zaman dağılınır. Ecelimiz başka bir efendim, katilin caninin elindeyse de ondan gelir. Çünkü bunun bizim değiştirme hakkımız yok. Ama ne diyor Hz. Hüseyin Efendimiz? Madem ki diyor e, ''Veydel ebdanu ünşiyetli meniyetin'' ''Fakat lümrin bi seyfi Vallahi eftalu'' öyle bir Arapça beyttir belki bir iki kelime farklıdır. Bu canlar ölüm için yaratılmadı mı? Madem ki ölmek için yaratıldık mutlaka öleceğiz. Koca kara gibi yatakta öleceği diyor? Kılıçla öldürülmek daha eftaldir diyor. Hızır Efendi kurtuldu gitti. Bayram Efendi kurtuldu gitti. Adamlar sözlerinde durdular, taviz vermediler. Hakkı konuştular hele Bayram Efendi. Çok hakkı konuşan bir adamdı. Ne oldu hala anlaşılmış değil yani. Kim yaptı, ne etti? Anlayan beri gelsin. nayamaz Böyle bir tezgahlar var. Ne belalar var. Ajan kaynıyor böyle. Onun 13'ündür ki, baştan duamız neyse son. Siz dünyayı seviyorsunuz. Peşincisiniz diyor. Ve Ahireti terk ediyorsunuz. Diyor. Mevla böyle istemetti şimdi yatsı namazında. E uydunuz imama. Ne anladınız? Ne dediler size? Hiç. Adam. Hastayı ziyarete giden sağır gibi. Oturuyor da oturuyor. Hasta da bıkmış. Ya kalk git kardeşim diyor. O da sağır ya biraz daha otur anlıyor. Evet, seni kim gönderdi ya Ben zaten rahatsızım, başıma tebelleş oldun diyor. O da zannediyor ki Allah gönderenden razı olsun diyor zaten Oturuyor, da oturuyor. Mevlana'nın hikayesi. Yani biz Kur'an dinliyoruz göya. Hatim indirsinler biz de dinleyelim yani. Biz, biz sağıl. Bu dünyacılığı bırakacağız. Çoluk çocuk yüzünden, yok evladu evla iyal derdi var, hanede çoluk çocuk var yüzünden taviz vermeyeceğiz. Vallahi rızkınız da azalmayacak. Billahi ömrünüz de kısalmayacak. Korkmayın, korkun necele faydası yok. Korkmayın, doğruyu konuşun ya. Bu Mecburuz biz buna. Onun için benim Türkiye'yi bekleyen tehlikeler hakkında üç tane vasiyetim. Artık kitap hazırlandı ama bakalım haftaya yetişir belki. Çünkü ben ölürsem kalırsam da artık o vasiyetler üzerine Türkiye'yi çok tehlikeler bekliyor. Hepiniz ölünceye kadar milleti şuurlandırmaya mecbursunuz. Biz vazifemizi yapalım. Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz gibi yüce bir gafsın himmetiyle bu batılların sönme zamanı yaklaşmıştır. Bu tırmanış Kemal Cevale delalet eder. Bu kadar e, güçleri ellerine geçirmek bunların yakında devrileceğine delalet eder. Çünkü haktan ayrılmışlardır. Efendim bu Hacı Hoca geçinip de İmam Rabband dediği kötü alimler, bu dini değiştirme fetvaları bu telfik edyan, bu reformistler, bunlar artık cıvıtmışlardır, haddini aşmışlardır. Bunlara Allah daha müsaade edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu kadar olur artık. Artık Müslüman kızı Hristiyan'dan evlendirecek kadar fetva ile aşırı gitmişlerdir. Sultan Ahmed'e sen hacı koyacak kadar aşırı gitmişlerdir. Bu noktaya geldikten sonra da. Elbette bu memleketinde sahibi var. Var, var. Efendim, ecdadımızın ruhaniyetleri var. Var, var. Bu kıymetli padişahlarımızın himmetleri var. var, var. Etrafımız onların ruhaniyetiyle çevrilidir. Elbet evet, evet. bunlar da, efendim, gelin bakalım aşağı siz ne yapıyorsunuz? Yani mesele hocalardan çıkıyor ya. Ateş bizden çıktı, bizi yaktı. Kime şikayet edelim şimdi ya? Yani? Ateş bizden çıkıyor, bizi yakıyor. Ama... Hocadır diye, doçenttir diye, profesördür diye, şudur diye, budur diye Yanlış fetva vereni bu millet dinlemeye devam ederse Bunların etiketlerinden dolayı Efendim o da bir görüştür diye bunlara taviz vermeye devam ederse Bu halk daha çok çekeceğimiz O zaman bela toptan gelecek Biz kimseye hakaret etmiyoruz Şahsen, Şahsi nefsani hiçbir kimseye kıskançlığımız ve bozumuz yok Ehl-i sünnet olan cemaat tasubumuz da yok Efendim Ali Efendi Hoca, Süleyman Efendi Hazretlerinin talebelerindenir. Başımın tacı. Çünkü dertli adam. Işıkçılardan çok Ehl-i Sünnet itikadı üzere şuurlu insanlar var. Başımın tacı. Beni burada cemaat tasavvufum yok. Menzil Sofileri öyle efendim. Ya birçok İskender Paşa cemaati Allah razı olsun Tahmir Efendi Hazretlerinin talebelerinde çok güzel Ehl-i Sünnet insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ama bunların tabii sesi cılız çıkıyor. Batılın sesi gür çıkıyor. Ama Allah Allah Allah Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim, Rabbim imhal eder <gülüyor> ama ihmal etmez. Ne demek? ne demek? Mühlet verir ama boş bırakmaz. Allah'ın fırsat vermesi demek onların doğruluğuna delalet değildir. Bazı kere köpük suyun üstüne çıkar ama bu köpüğün sudan güçlü olduğuna delalet etmez. Köpük yakında atıp gidecektir. Ve emmâ mâ enfe'ün fe fil ama ben ölürüm kalırım o mühim değildir insanlara fayda veren su set ben tanımayacak yeryüzünde kalacak ve maksadına hedefine mutlaka su ulaşacaktır. Onun için bu sitemden kurtulalım. Bu yanlışlıklara göz yumulması hep dünya sevgisindendir. Rabbim bize haber verdi. Ucuğun yemeydi. Nadara ila Rabbi anadır. Bir takım yüzler aydın olacak. Ahirette Rabbinin cemaline bakacak diyor. Yüzleriniz onların yüzünden olsun istiyorsanız dünya sevgisini kalpten çıkaran derdiniz dininiz olsun. Evvelat din. Yani dinimizle oynanacak. Biz de seyredeceğiz. Bu Abu Bekir Sıtkın yolu değil. Hele ki Nakşid Tarikatı nereden geliyor? Ebu Bekir sıttıktan geliyor. Nakşi tarikatına mensup hocayım, vekilim, şuyum, buyum deyip de bu batıla karşı sessizliğin zamanı değil. En kuzu min şey şeyvun hay! Ne dedi? Ben hayattayken dinimizden bir şey eksik edilebilir mi? Ya o şeyi tamamlarım ya da ben ölürüm dedi Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Çok ihtiyacımız var bu zihniyete. Delilere bir yok. Sokağa çıkıp da Kendini öldürmeyen de bir gereği yok. Hakkı tebliğ. Doğruyu söyleyeceksin. Bu görüş yanlış. Bak kaç senedir bu yanlışları anlata, anlata, anlata. Sizleri uyarmaya çalıştık. Bir fayda da oldu. Nereden anlıyorum fayda oldu? Fayda olmasa bunlar kudurur muydu? Nasıl olsa kendi kendine konuşuyor. Eşitsen söylesen eşit derlerdi. Ama şimdi bak diyorlar ki her tarafa bu adamın zararı yayıldı, ee, bizi zararlı tümör gibi görüyorlar. Çünkü neden milleti uyandırıyoruz? Hakkı söyleyeceğiz, bizden batıla yalakalık beklemesinler. Bak kiminin yüzü aydın olacak diyor ve vücudun yemin basırat, zünne afaqra. Kimin suratı ekşi olacak, belinin kemiğinin kırılacağını? Ahiret günü mahşerde anlayacak, suratına bakan da bu adam yanmış diye anlayacak yani. Daha cehenneme girmeden anlayacak yani. Yüzünden düşen bin parça olacak. Ya ahirette yüzümüz ak çıkalım ya, aydın çıkalım ya. Mübarek. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمُ الْبَيِّنَاتِ Ben size İslam, Kur'an, şeriat, Sünnet gönderdim, ehl Sünnet gönderdim diyor Allah. Ayrılanlar gibi olmayın, açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşenler gibi olmayın. Hala ya, ya, efendim Yahudi Hristiyan yerine gidecek mi? Bu ihtilaflı bir konu mudur? Değil. E falan alimin de böyle görüşü var. Böyle bir görüş İslam'da var mıdır? Yok. Bunun ihtilafın ne manası var? Böyle bir şey yok ki. Say hadis var bir konuda. Bu böyle midir değil midir? Ya burada ihtilaf edilir mi? Kadere iman farz. Kur'an'da bu kadar ayet var. Bunda ihtilaf edilir mi? Her şeyi ihtilaf malzemesi yaptılar ya. O da bir görüş. Ona da saygı duyalım. Batıla saygı duyamayız. Bizden batıla saygı beklemesinler. Her diyorum bu ihtilaf sürerse böyle hak çok azap var. Ehli sünnette birleşir. İtikad sahih itikad üzere. Hemecab yubûcûh teşveddûcûh. Bir takım suratlar aydın olacak. Bir takım suratlar kararacak diyorlar. Yarın ahirette yüzümüz aydın olduktan sonra dünyada itibarımız olmaz, hiç miimdi? değil. melezi ne südded vucum suratları kara olanlara ne diyecek Allah ahirette? E kefartın Siz imanınızdan sonra kavur mu oldunuz? Bak şimdi bir adam kavur yaşar gider. Bunlar imanından sonra kafir olmuşlar. Evvelce bu kafada değildiler. Fezûkul adâbe bimâkuntum tekfirûd Siz tadın bu azabı bakalım bu kafirliği karşılığını bulacaksın ya imandan sonra kafir olmak kadar kötü bir şey var mı? Ya? Bir adam, adam Müslüman adam, hoca, hoca fetva veriyor millet buna fetva soruyor bu kadar senedir yazmış çizmiş bir adam derse ki evet. peygamber Yahudi Hristiyan'a Müslüman olun demedi evet. dininizde kalabilirsiniz dedi bunu dedi mi ne oldu bu? Yok sen anlamadın diyorlar. Bana. Ne anlamadım? Onlar da tevhidi şart koşuyor cennete girme gücü. Ben anlamaz olur muyum? Tevhid yeter mi? Tevhidten kastı ne çünkü? Bir, bir, bir, bir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Onlar da bir Allah'a inanıyormuş. Evet. evet. Muhammed Resulullah tarafı var mı? Var. Nasıl var? var? Peygamberdir, yalancı değildir o kadar. Ama ben dinimde kalıyorum, ona uymam şart değil. Böyle tevhid olur mu? Bugün İslam'a uymayanın tevhidi makbul müdür? Ve men yebteğ gayra'l-islam dinen fele yekbele min. Ya en cahil adam bunu bilir. İslam'dan gayri din arayanın dini diyaneti asla kabul edilmeyecek diyor. Ve fi'l ahiretin el-hasirin zararı ortaya çıkacak diyor. Ya bu ayet varken İslam'a girmeyen bir adam peygambere yalancı demedi diye cennete girecek. Nasıl dersin? İnnet dinin indallah'al İslam. Ya hepiniz bunu biliyorsunuz be. Bugün istediğin profesör, istediğin kim gelirse gelsin. İnnet dinin indallah'al İslam. Tek din İslam'dır Allah buyuruyorken, sen ne konuşuyorsun be? Desene adama. Ama bunlar üfleye üfleye yerler. Fare gibi, o uyuşturmadan dolayı millet anlamıyor. Anlayana kadar iş işten geçecek, zemin alttan kayacak, vatan bölünecek, ne belalar gelecek, ondan sonra Yahudinin oyunu, Amerika'nın planı anlaşılacak. Yirmi sene bu adamlar, Hacı Hoca geçinen bu zümreler batılın peşine hizmet etmediler mi? Yirmi sene. On sene evvel bitti o yirmi senelik dönem. Yirmi sene batıla hizmet ettiler. Ondan sonra ne dediler? Vay biz kandırılmışız. Şimdi bizim Müslümanlar aynı duruma düştüler. Şimdi bunlar da bir yirmi sene sonra eyvah diyecekler. iş işten geçecek. Ama ben de böyle tek kalmaktan dolayı hiç memnun değilim. Keşke birkaç kişi daha hakkı konuşsa. Ne oldu birden ya? Korkmayın ya. Ahirete yüzümüz aydın olması için doğruyu konuşacağız. وَمَلَّذ۪ينَ بِيَلْبَةِ هُجُوبٌ فَف۪ي رَحْمَتِ اللّٰهِ Yüzleri ak olanların yerleri Allah'ın rahmeti ve cenneti içerisinde hazır olacak. وَمْفِيَا خَالِدُونَ Onlar orada ebeli kalacak. Evet. Evet. evet. Önümüzde ölüm var, önümüzde kabir var, mahşer var. Bu ayetler şey. can çekile çekile çekile boğaza kadar gelecek. Zannen adam artık ayrılık göründü diye anlayacak. Yakınen anlayacak. Bakıyor karısı, çoluğu, çocuğu sevdikleri eşi, dostu. Ama gidiyorsun. Sevgili dünyadan ayrılma zamanı. Ama sen çok bel bağladın. Çok yatırım yaptın. Onun için kefen yırtacaksın. Kolay can veremezsin. Çünkü dünyaya her tarafınla o sevilen yerden ayrılmak zor gelir. Ama dünyaya kalbinde yer vermese insan canı kolay çıkar. Onun için cömert kolay ölür, cimri zor ölür. Nedir bu dünya Ayrılacağını anladığı zaman diyorum. Anlıyorsun. ''Vel sak issak missak'' ''Bakıyla menrak'' ''Hoca gelmiş, başına doktor gelmiş'' ''Kim ilaç yapacak?'' ''Kimsenin ilacı sökmez'' ''Melekler gelmiş canını alacak'' ''Bozuk adamsa'' ''Pis ruh'' ''Melek de elini bulaştırmak istemiyor'' ''O melek diyor ki sen al'' ''O diyor ki sen al'' ''Beni bulaştırma bu diyor Kuran söylüyor, Kıyamet suresi. Ama aha, aha. tabii ki Allah'ın emriyle canlı çekip alacaklar. Ve defetis seyak diz dize dolanacak, gözlerin kapatılacak, ayakları yaklaştıracaklar. So, soğuyunca Efendim yapıştıramayız, ayrık kalır diye. Bu çok falan nasıl mı? böyle ayrık kalsa zor olur onun için. Hemen sıcakken ne yaparlar? Elleri, parmakları falan, ayakları birbirine dolarlar. O zaman gidişat var. Nereye? Şehitliye, sakız ağacına, kozluya, zincirli kuya zindan arkasına İla Rabbi yevmeydinil mesâk O beden oraya gidiyor. Ruh bana geliyor. Ancak senin Rabbinedir geliş diyor. Bu kadar insan bugün öldü mezardan. Gömüldü şu anda ilk geceleridir. Allah imanlı ölenlere rahmet eylesin. Yani şimdi bizim de bir gece ilk gecemiz olacak. Ne zor bir durum. Allah ile baş başa kalacaksın. Amelinle çukuruna ineceksin. Ölüm ansızın gelecek. Kabirde de amel sandığı açılacak. Değer miydi? Dinsiz kitapsızları memnun etmek için. Değer miydi? Yapmayalım ya. Hak'tan ayrılmayalım ya. fela saddaka ve ne iman etmiş, ne tasdik etmiş, ne namaz kılmış. Lakin kezzebe tebella. İnkar etmiş, yalan saymış, yüz çevirmiş, iğraz etmiş. Fümezebe ile ahliyete mutta. ona sonra böbürlene böbürlene şişkin vaziyette, şımarık vaziyette. Ailesinin yanına gitmiş. bu Cehil. Namaz kılanla alay ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ona hakaret ediyor şöyle. mi? Ondan sonra gidiyor bugün Muhammed'e şöyle yaptım, böyle yaptım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi diyor? <messizlik> mevla fe... Azap çok yakın sana. Bu yaptığın şerdir sana. Yazıklar olsun sana. Vay senin başına geleceği. Mevla beddua diyor. Kafirlere, zalimlere, fasıklara. Allah'ın bedduasını almış adamlar. İki yakası bir araya gelir mi? Fezleke beleke, beleke, beleke. Hesap, hesap sonundaki ne? netice ne? Ne? ne? Konuştuk konuştuk. Ne? Rabbim nereye getirdik? Ey ahsebul insâne insan başı başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Koyunu başıboş bırakmıyorlar. Sen, Sen böyle, böyle ne yaptığından mesul olmayan la adam mısın? Helem yekû nutfeten min menî Azıcık bir damla su değil miydi diyor Atılan bir su değil miydi Babasının sulbünden Annesinin rahmine dökülen O suyun da Ne kadar ufak bir cüzünden Gözle seçilemeyecek kadar Ufak bir parçasının Tutmasıyla beraber meydana gelmedi mi Bir donuk kan olmadı mı sonra Olmadı mı Çiğnemet haline gelmedi mi Allah onu yaratmadı mı Ona şekil vermedi mi ne hallerden, şu su. halimizden, şu halimize bak. Şu tipimize bak. Hiç o sudan böyle şekil çıkacağına kimse bir şey diyebilir miydi? Aynı sudan istediğin erkek dişi yapmadı mı? Sizi adam şekline, kılığına sokmadı mı? Sizi yaratmadı mı? Yaşatmıyor mu Bu kadar el, ayak, göz, kulak vermedi mi? Diller, tutaklar. Bak bülbül gibi konuşturuyor bizi. Şimdi o veli nimetimizin o sahibimizin, bütün iyiliklerimizin sahibinin dinine sahip çıkmamız gerekmez mi? Şimdi onun kapısını beklememiz gerekmez mi? Bir kıtmir diyor, yalını hangi kapıda yiyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Bir köpek, yalı hangi kapıda veriyorlarsa ona, o köpek bile nereyi bekler, o kapıyı bekler. Nerede görülmüş bir sapık köpek? Burada yiyip de öbür kapıyı bekler, o köpeğe manyak derler. Ama öyle köpek yok, öyle insan çok. Allah'ın kapısında yer, gidip gavurun kapısını bekler. Yazıktır ya. Sizin benden başka yaratıcınız yok diyor, sahibiniz yok diyor, veli nimetiniz yok diyor. Bütün iyilikler benden diyor. Siz önce benim hakkımı gözetin. Siz ben dururken benim düşmanlarımın hakkını koruyorsunuz ya. İntaç Şimdi bunları yapan ben miyim? Bir damla sudan bu hale getiren ben miyim? Tamam. Peki bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olmaz mı diyor? Elbette. <gülüyor> baştan yapmak daha zor bize göre. Allah'a göre kolay zor yok da. Bize göre baştan yapmak daha zor. İkincisi daha kolay. Tekrarı daha kolay. Ben sizi dirilteceğim diyor. Bu ne demek? Mutlaka sorulacaksınız. İş geldi geldi geldi ayağınızı denk atın. Bu kadar. Şimdi dersimizde 25. farz 54 farzdan o da buna denk geldi. Yani bu konular zaten İslamiyet'in tamamı birdir derdi Efendi Hazretleri. Her konu birbirine geçer. İslamiyet'i anlayan için. Anlamayan için tabii ne alakası var. Sen oradan alaka kurana kadar sohbet biter zaten. Sen Herkese biz burada alaka kurmak için özel bir şey veremeyiz. İletişim hattı kuramayız. Müslüman, şuurlu olandır, kafası çalışandır. Kaz demezden göle bakmak lazım derdi Efendi Hazretleri. Hep onun tabirleri, sözleri böyle. Ondan sonra, efendim, insan ne denmek isteniyor? Kafası çalışacak. Ondan sonra, tamam ya Rabbi, ben her şeye razıyım, senin yolunda başıma gelirse dininden taviz vermeyeceğim diye İslamiyet'e güzel inanıp savunması lazım. Ondan sonra da etrafını şuurlandırması lazım. Yapacak bir şey yok. 25. farz neymiş? Diyor ki Allah'a isyan etmekten kaçıp Allah'a itaat etmeye koşmak. Bu da neymiş? Farz nasıl? Farz olmaz mı? Dinin tamamı bu zaten. Bir isyan noktasından kaçacak, haramdan kaçacak, günahtan kaçacak. En büyük kaçılması gereken ne? İtikattaki bid'atler. Yahudi Hristiyan cennete girme itikadı adamı dinden çıkarır. Bak itikattaki gibi de Sabah kada namaz kılsa da böyle inansa yine de cennete giremez. Çünkü Kur'an inkar etmiş oluyor. Bütün ayetler giremez diyor. Din itikattaki bidat bundan kaçacak. Evvela insan itikatta yanlıştan kaçacak. Efendim kadere inanmak şart değil. Böyle bir itikatsızlık olabilir. Peygambersin metattiniz kadar büyük değil Haşa Bekelli. Yok şefaat yok, yok şu yok, yok bu yok. Böyle şey olur mu ya? Hep bir sonradan sokma şeyler itikadı bozmak için. Herkes bir taraftan çekiştiriyor. Bu Osmanlı ecdadımızdan kalan kıymetli halkımızın şu ehli sünnet itikadını nasıl bozarız diye herkes bir taraftan çekiştiriyor. Tabii bunların arkasında da çoğunun devlet gücü var. Yani dış devletlerden bahsediyor. Şia'nın devleti var, Vehhabi'nin devleti var. Efendim bu dinleri bir araya getirme çabasında olan dünya kadar gavur devleti var. Aman bu nasıl olsa diyor Yahudi bende bir şey kalmamış. Hristiyan diyor bizde de bir şey kalmamış. Sıfırı tükettik diyor. ya e bu Müslümanları da çok kıskanıyorlar. Resulullah buyurdu çok kıskanç millettir Yahudiler. En çok sizi kıskanırlar. Niye diyor cemaatla namaz kılmanız, selam vermeniz, almanız, İmam dedi, amin demenizden çatlarlar diyor ya hadis-i şerif bunları. Tespit etmiş yani. Adam, Adam, e şimdi var mı Kabe etrafında toplanan bir topluluk gibisi dünyada hiç bir dinde? Var mı bu cemaatler? Kiliseler efendim sinek avlıyor. İsviçre'de papaz bulamıyorlar. Geçen haberlerde seyrettim bilmem 280 kilise boş. Eski papazları çağırmışlar falan papazlar da yanaşmıyor adam diyor ki tohuma kaçtık diyor evlenemedik diyor yani şimdi canımız çıktı ben papazlığı bırak evlenirse papaz olamıyor ne yapacak lan bizim din ne güzel ya hoca ol iki iki evlen beş evlen beş evlen olur mu? e birini boşarsın alırsın beş olur da beşini boşarsan on da alırsın yani <gülüyor> Hazreti Hasan iki yüz kere evlendi mesele değil ama helal yap yani dörtten yukarı geçersen aram olur Mesela. E bizim din ne güzel ya. Bu papazlara böyle demek lazım. Belki hep Müslüman oldu bunlar. Bunlar dört karı helal falan onda bilmiyorlar ki bir şey. Zavallılar mahvolmuşlar. Acımak lazım. Adam haberlere çıktı ya. Ya kardeşim dedi evlenmedik evlenmedik. Canımız çıktı dedi kaç yaşına gelin be. Duramam ki diyor yani. E ondan sonra şimdi İsviçre işte bunlara maaşını arttır. Ne yaptı? Yahu kilisede. Müşteriyi bırak. Papaz yok. Hepten boş ya. Zaten Avrupa'da mavrupa'da milli görüş hep, hep alıyor onları parayla, cami yapıyor. yapıyor, yapıyor, yapıyor. Ya. Ya, ya. İşte durum bu. durum bu. E şimdi adam diyor ki benim zaten kaybedecek bir şeyim kalmadı. Ama Müslümanların çok kazanımları var. Bunlardan ne koparabiliriz? Şimdi. Hırsız boş eve girmez. Niye İslamiyetle uğraşılıyor? Çünkü bizi bozmak mesele. Yoksa adam zaten kendinin bir koruyacağı bir şey kalmamış ki. Ama bizim... Korumamız gereken çok önemli mukaddesatımız var bizim. Kutsallarımız var bizim, değerlerimiz var bizim, dokunulmazlıklarımız var bizim. Sen beşer olarak, bir kul olarak, bir yasa anayasa yapıyorsun da değiştirilmesi bile teklif edilemez diyorsun. Kainatı yaradan, Allah'ın gönderdiği kitabının ayetlerini kalkıyorsun. Bu böyle değil, zaman geçti, bunu değiştirelim diyorsun. Sen bir de ilahiyatçı olacaksın, hoca olacaksın ya. Kulun yaptığı değiştirilemiyor. Allah'ın yaptığını değiştirilebilir. Böyle şey olur mu? Hiç merak etmeyin. Hak üzereyiz. Doğru yoldayız. Bu yol cennete çıkar. Bu ehli sünnet cennete çıkar. Men şezze şezze Tirmizi hadisinde. Ayrılan ateşe ayrılır. Men farak cemaate kide şibrin. Karış kadar cemaatin inancından ayrılan, fakat hal-i arıb kate İslam ipini boynundan çıkarmış olur. 1400 senedir bu din. Bu kadar ulema ve mücdehid. ittifak üzere. Bir kişi demiş mi Müslüman olmayan cennete gidecek? Demiş mi bir tane? Yok. Ayrılan cehenneme ayrılar. Aman dikkat edin. Tevhid mevhit adamı kurtarmaz. Onların kastettiği tevhid başka. Peygambere yalancı dememek yeter diyorlar. Yetmez. Ona uymak lazım. Madem yalancı değil niye uymuyorsun? Onun dini öncekileri nesk etti. Nesk, etti, nesk etti. Musa aleyhisselam sağ olsa Müslüman olmaktan başka çaresi var mı? Nesk Musa aleyhisselam şu anda sağ olsa kendi şeriatıyla amel edebilir mi? Nesk Edemez haramdır. Levkâne Musa hayyen fi zemeni mâ vesîav ille Hadiste geçer, mektubatta geçer. Nesk Benim zamanımda Musa hayatta olsa bana ümmet olmaktan başka çıkarı yok diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam ümmet olmadan kurtulamıyor da şimdi sağ olsa. Şimdi bunlar nasıl Müslüman olmadan kurtarıyor ya? Allah için bunu sizin kafanıza çiviyle çakar gibi böyle yerleştirmeye çalışıyorum. Bundan sonra bu oyun çok sergilenecek, sahnelenecek. Ama herhalde pek ömürleri de yetmeyecek bu dolapları döndür. Evet, yine ürküttük bir tarafları, birkaç fincan kırıldı herhalde. Şimdi ne buyuruyor Rabbimiz? Fefirru ilallah. Kullarım diyor. Siz ne yapın? İslam'a sarılarak Allah'ın azabından Allah'ın mükafatına doğru kaçın diyor. Kaçın, kaçın, kaçın. Nereye kaçın diyor? Ayetin kelime manasını verecek olursak. Firru öyleyse diyor madem daraldınız madem bunaldınız madem ortalık karıştı madem inançlar itikatlar bozuldu madem fırkalar ihtilaflar çıktı madem önüne gelen o ben doğruyum bu şen siz öyleyse hemen kaçın. Firru firardan geliyor firar. Firar Türkçeleşmiş. Hemen kaçın. Kime? İllallah. Allah inli لكم منذير مبين ben aşikar bir uyarıcıyım. Habibim söyle ki ben cenneti cehennemi gördüm, azapları gördüm, ahireti gördüm. Dayanılacak iş değil. Ben açıkça geldim sizi uyarıyorum. Ben görmüş gelmiş bir uyarıcıyım. Ha, kendiniz bilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Ahiret çok yakın. Belki sabaha ahiretteyiz. Belki bir saat sonra ahiretteyiz. O kadar yakın. Vallahi değmez billahi değmez. Yapmayalım bu yanlışlar. Allah'ın dinine karşı bu hainlikleri bırakalım. İnsan günahkar olabilir. Hepimizin günahı var. Kimse peygamber değil. Ama dine, itikada, eli sünnete karşı hainlik yapmayalım. Dini değiştirmeyelim. Yanlış fetva vermeyelim. Batılı terbici etmeyelim. Batılı yaldızlamayalım. Hak'tan ayrılmayalım. Allah'a kaçın. Bunun çok manası var. Şimdi Noel geliyor. Adam evde başka gidecekleri yok. Orada televizyonda Noel kutlaması, özel yılbaşı programları olsa, adam kapattıramasa, yandaki odaya kaçsa, kime kaçmış oldu? Allah'a kaçmış Uyku ağır basmış, sabah namazı güneş doğacak. Fırlasa yataktan kaçsa, kaksa, nereye kaçmış oldu? Abdest namazı Allah'a kaçmış oldu. Anladın mı? Namahrem'e bakıyordu, gözünü kapattı, Allah'a kaçmış oldu. Zinanın eşiğine geldi... Allah'tan korktendi dendi veya bir düşündü ulan büyük günah yapmayayım kime kaçtı? Allah'a kaçtı anladınız? isyandan uzaklaşın Allah'a kaçın demek onun taatına kaçın Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetine kaçın, zikre kaçın ne buyuruyor? hadisi kutu la ilahe illallah husni kelime-i tevhid benim kalemdir ama Allah'tan başka ilah yok demek. Bu imanla olursa olur. İmansız bunu dese olur mu? Allah'tan başka ilah yok diyor sonra ahirete inanmıyor. <gülüyor> Böyle olmaz ki. Allah'tan başka ilah yokun içinde ne var? Amentür'ün altı şartının hepsi birden var. Kur'an'daki bütün ayetler bunun içinde var. Allah haktır, birdir deyip de Kur'an'ın bir ayetini inkar etse o tevhid ne olur? Bozulur da. La ilahe illallah zikri benim kalemdir. Femen dehe le husni emine min azabî düşman kovalıyor kalenin dışından koştu koştu koştu koştu, kaçtı tam yakalanacaktı kalenin içine girip kapıyı kapattı azabından kurtuldu diyor yine Tirmizi'yi bir hadis geçer Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam'a emrediyor beş kelime ümmete duyuracaksın İsa Aleyhisselam'la onlar teyze oğullarıydılar hem de aynı zamandaydılar yani birisi bu emirleri tebliğ etmeyi geciktirince öbürü geliyor diyor ki bak Allah bana da vahyetti beş kelime beş meseleyi ümmete açıklayacağız. Sen bu işi yapmadın hala durduruyorsun. Yani ben yapmak zorunda kalacağım falan. Aman diyor bana azap gelir dur hemen ben yapayım topluyor cemaati. Bütün İsrailoğulları böyle yüksek yüksek yerlere cemaat toplanıyor. Onlara bu beş kelime inşallah onu bir ders yaparız. Yani o bir, bir sayfalık bir hadis-i şeriftir. Ama benim size ilgili olarak söyleyeceğim bölüm şundan ibarettir ki Allah'ın zikrine devam edin. Çünkü zikreden neye benzer diyor? Düşmandan kaçana benzer. Şeytandan, nefisten kaçana benzer. Düşman onun peşinde efendim de nefesi o öyle kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Sonra önüne bir kale çıkıyor. Kapısı da açık. O girip kapısını kapatıyor. İşte zikreden de şeytandan kaçarken efendim Allah'ın zikrine sığındığı anda şeytan uzaklaşıyor. Araya engel Allah'ımız koyuyor. Mesela En'am suresinin başında 3 ayet var. Her sabah namazından sonra namazda yerinden kalkmadan okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'lzi halak's semawati ve'l ard ve ceale'z zulumat ve'n ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ve alimu ma Gökleri yerleri yaratan, karanlıkları nuru yaratan, koca geceyi götürüp gündüzü getiren Allah'a hamdolsun diyor. Hala kafirler bu Allah'a denk tutuyorlar diyor. Sizi çamurdan yaratan, sonra ecel tayin eden Allah. Bir de belirli ecel var, onu bildirmez ne zaman öleceksin diyor. Ama hala siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde yerlerde yerde, yerde. ibadete layık bir Allah. bir Allah. Gizlinizi de biliyor, açıyınızı da biliyor. Ne kazandığınızı biliyor, ne yapacağınızı biliyor. Yeni bir gün geldi. Bakalım akşama kadar neler yapacaksınız diyor. Rabbiniz görüyor, gözetimdedir diyor mesela. 3 ayet. Bu 3 ayet diyor sabah namazından sonra yani yerinden kalkmadan okusa Allah ona bir melek görevlendiriyor. Şeytan ona ne zaman o gün vesvese vermeye, bir yaklaşmaya kalksa diyor. 70 melek görevli de var. Meleğin elinde diyor tokmak var. Şeytana bir vuruyor kafasını iptal ediyor. Şeytanın beynini patlatıyor diyor. Hiç arada diyor demirden sur var diyor. Gördün mü? Zikir neymiş? Kur'an neymiş? Bak Elhamdülillah işte 3 ayeti kerimedir ama bu ayetler mesela bunu okumak neymiş kale. Şeytanı kim defedebilir? Bütün doktorları Röntgencileri hepsini toplasan, şeytan yaklaşıyor bana, bana bir tedbir alın diye. Onların içinde senden beter cirit atıyor seni. Seni kim kurtaracak? Bir Allah desen, kaçar. El-Hannas. Zikri duydu mu, kaçar. Ama zikrin gerçeği nedir? Hakikat, zikir bilahı keyftir mi Allah? Zikir de sadece dilden olan değildir. Sadece dilden olan laklakay lisan kabilindendir. Kalbe inmediği zaman şeytan kaçar mı? Kaçmaz. Akşama kadar Allah Allah Allah Allah de. Aklın başka yerdeyse şeytan kaçar mı? Kaçmaz. Bir elhamdülillah derken, Rabbinin nimetini takdir edersen, şeytan kaçar. Ne bakıyorsun bu buharak adam? Bir şey düşüyor oradan hemen. Efendi Hazretleri öyle derdi. Sinek oradan konsantre, sanki uçak kalkmış gibi. Namazda hemen bakarsınız de. Burada, biz neden bahsediyoruz oran? Ne oldu acaba orada bir şey? Ne olacak? Ne yani Burada ayet okunuyor, <gülüyor> mübarek adam ya. Evet kardeşler ciddi olalım, e, dikkatli olalım, huzur üzere olalım. Bu meclisler bulunacak yerler değil, bir misli kurulacak şeyler değil bunlar, değil bunlar, kıymet bilmez bunlar, bilmez bu insanlar. Allah size nasip ediyor, çok hamd edelim. Beni de size bağışlasın, günahlarımızla sizin hürmetinize bağışlasın. Siz Allah için geliyorsunuz. Allah için dinliyorsunuz. Ya, biz size hizmetkarız biz. Ya, sizin hürmetinize af oluruz. Beraber inşallah. inşallah. Şimdi biz ne yaptık? Yaptık. Bugüne kadar çok yanlışlar yaptık. Günahlar işlemiş olabiliriz. Tevbe kapısı açıktır. Şimdi bize emrediliyor. Günahları bırakın. Allah'ın tahtına kaçın. Geçmiş ümmette bir delikanlı 20 sene ibadet etti. Şeytan geldi. Tam 20 sene günahsız ibadet çıkarıyor adamlar. itikafta gibi ya. Biz biz 10 gün itikafta da günah istiyoruz. Camide de konuşuyoruz. Kabe'de de olsak. Bizim millet hiç durmaz. Kabe'de otururlar. Başlarlar. O bakarım Faslılar, Tunuslılar, Mısırlılar. Herkes Kur'an okur. Bizim Türkler dır dır dır konuşuyorlar. <gülüyor> Kabe'de beni. Bir de seni de konuşturmaya gelir. Şimdi zaten beni tanımaya başladılar. evvelce tanıma. Tanımasa da gelirse bizi Arap zannediyorlardı evvelce de zaten falan. O konuşamam diye konuşmuyor yani. Yanlarında sen neyse bakıyorsun. Ondan sonra, nerelisin? Şu musun, bu musun? Lan bırak Kabe'ye bak işte şimdi işte. Gelmişsin memleketten, altı gün duracaksın Mekke'de ya. dur Yirmi sene ibadet ediyordu adamlar, bir günah etmeden. Fakat şeytan geldi dedik. Ya dünyayı çok terk etti. Şehvetlerini terk ettin. Yirmi sene ibadet ediyorsun. Ya, dünyadan da biraz nasip al. E, nasip al. Meşru helal. Ama eski ümmetlerde rahip ruhbaniyet vardı. Ruhbaniyette işte evlenmemek, yağlı yememek, et yememek, zevklenmemek, falan böyle güzel elbise giymemek, diken gibi efendim kalın kıllı şeyler giymek, abalar, çullar falan. Zor. Bizde ne güzel. Efendim, en iyi kumaşı giy. Var mı bir günahı? Yok. Ya, yağlı et ye. Var mı bir günah? Yok. Ondan sonra. Ama namazı kaçırma. Vaktini geçirme. İbadetine devam. Bizi mi? ne kadar kolay ettim öyle. O delikanlı ibadeti bıraktı. Başladı isyana. 20 senede sıralı isyan etti. Ya. Sonra yine pişman oldu. Oturdu ağlıyor. Kendi kendine dedi. Yahu dedi Allah'a Kaçsam Allah'a dönsem, bir kaçış yapsam Allah'a dedi acaba kabul eder mi beni bir mi? onu da bilmiyor. Yani eski ümmetlerde Rabbimizin e, muameleleri ayaniydi. Bizim bizim ümmette kaybiidir. Bizde şimdi böyle durumlar pek oluyor mu? Olmuyor. Mesela bu adama şimdi bir nida geldi. Bizde bizim ümmette böyle bir şey geliyor mu şimdi? Yok. Eski ümmet acayip yani melekler görünüyordu. Gelirdiler. Kapıya yazardılar. Mesela melek gözükmez. Yazı gözüküyor. Adamın kapısına yazıyor. Bu adam bu gece zina yaptı. Hem de kudret kalemiyle silmekle silinmiyor. Gelen geçen bakıyor. Eyvah. Gördün mü şimdi? O sırada bir hatif ona nidya ediyor. Aynaya baktı. Baktı sakal da beyazlamış. Bir etsem acaba Ya fulan, ey diyor diyorlar ona şimdi. Aynı bize de bu nida var mı şimdi? Var. Bir kişiye duyururlar herkese işittirirler. Ata ne 20 sene bize itaat ettin, biz de kabul ettik, sana teşekkür ettik. Ve asay ta 20 senede de günah işliyorsun, tarafımıza baktığın yok. Biz yine senin belanı vermedik, sana mühlet verdik. Bize hepimize verdi değil mi pay? Baya bir pay kullandık yani. Ve lev ricaat eyleynâ kabildâk. Şimdi dönsen kabul ettik diye. Ya. Aynı Allah duruyor. Celle celâ. Bizler de aynı günahkar kullarız. Onun için kaçılacak yer Allah'adır. Allah'tan azabından kaçacaksan ancak Allah'a kaçacaksın. Şimdi yatarken bir dua var. Dualarım kitabı var ya benim. Onda yatmadan okunacaklar bölümünde var. Efendi Hazretleri'nin amel ettiği bir şeydir. Bu Bukhari'de geçer. Yatağına geldiğin zaman yatmadan evvel namaz abdesi gibi abdest al. Abdestin yoksa al. Varsa öyle yatabilir Efendi Hazretleri varsa da alırdı. Hatta dedim Efendi Hazretleri hadisin şerhinde buldum ki abdestin yoksa diye kayıt koyuyor. Siz abdestliyken çok da gece geç milletle uğraşır uğraşır uğraşır. Birde yatacak üçte kalkacak. iki saat uyku yok. Yani abdest o arada bayağı bir mesele. Yok dedi, biz dedi bunu böyle adet ettik. Evliyaullah dedi bir şeye başladığı zaman daha onu bırakmaz. Abdestimiz olsa da alacağız. Böyle amel etti mübarek, böyle amel etti. Böyle amel etti. Nefse bir göz açtırmış mı acaba böyle bir? Saniye göz açtırmış mı? Nasıl nefsin başına böyle gözcü gibi kendi ruhaniyeti galip gelmiş? Allah'ın ne dostu ya. Misli yok, görülmemiş. Bu zamanlarda böyle bir adam daha çıkmaz bir daha. Her şey böyle. Derdi din. Her şeyini feda eder. Dinden kıl koparttırmaz. Öyle mi? Biz nerede? Biz de lafındayız işin ama. Allah onu becertirsin bari. Konuşmanın da faydası var. Şimdi bana telefon ettiler geçer. Ya Hoca Efendi sen biraz Muhammed Efendi'nin yolunu bozuyorsun. Niye bozuyorum? E çünkü o böyle milletin adını vermezdi. Red diye aleyhine konuşmazdı. Sen böyle bu işleri çok geçiyorsun. Sen dedi Mahmut Efendi'yi kaç sene dinledin? Daha yaşın genç. Halbuki o eskiden beri bir yanlış yaban mu hocalardan bilhassa adını vererekten fetva meselesi oldu. Ama ha adam kendi günah yapmış. O söylenmez. Bilsen de söylenmez. Bir adamın günahını söylemek de günahtır. O bize alakalı Ama adam yanlış fetva verdi. Onu demez olur mu? Süleyman Ateş ne zaman Yahudi Hristiyan cennete girecek işini 20-25 sene evvel çıkarttığında Kürsüde ne dedi? Şimdi bir ateş çıktı dedi. Buna dikkat edin. Adını verirdi böyle. Ben, ben onun yaptığını zerresini yapamam ki. O ne kadar söylüyordu açıkça. Yanlış yapanı söyler. Çünkü itikat yanlışı bu kardeşim. Adamın kendi günahı değil bu. Bu milleti bozuyor. Bu ayrı bir şey şimdi bu. Yaptığımız ayrı bir şey bizim. Yoksa adam efendim namaz kılmıyormuş. Öyle ne hocalar biliyorum ben namaz kılmıyor. İslami liderler var namaz kılmıyor. Hatta bir tanesi bir yazar vardı bir kere birinden bahsediyor. Dedi ki bizim İslami liderler namaz kılmaz ki dedi. Sabaha kadar cihat konuşması yapar dedi. Sabaha yakın yatar dedi yani. Namazı kılmaz dedi yani. Böyle liderler de çok. <gülüyor> şimdi biz orada bu adam namaz kılmıyor. Bunu demeye lüzum var mı? Evvelce bir hoca efendi geldi. Bana dedi ki Diyanet reisi için dedi ki bu dedi hiç namaz kılmaz, bir namazdır şaşırdım kaldım mesela Ev elçilerden. ama şimdi kalkıp da falan hoca namaz kılmıyor Müslümanlar bunu ilan edin denir mi adı verilir mi şimdi bize ne Allahlar arasında o ayrı bir şey ama öbürü namaz kılıyor sabaha kadar teheccüd kılıyor dua yapıyor ama kalkmış diyor ki millet efendim işte ee, sahabe-i bazıları mürtet olmuştur işte sahabenin bazıları sevilmez Böyle diyor mesela. Hazreti Muaviye kafir diyor bilmem ne. Bunu dememiz lazım mı? Dememiz lazım. Çünkü sahabemin aleyhine konuşulunca bildiğini gizleyen Allah'ın laneti var diyor. Biz şimdi ona duramayız mı? Aşure münasebetiyle sahabeye bindirdiler. Bütün televizyonlardan dolanıp duruyorlar. Adamlara yol verilmiş. Birisi demiyor ki bu nedir ya? Sen Yezid'in aleyhine istediğin kadar konuş. Ama sen Hazreti Muaviye hakkında konuşamazsın. Bunu konuştuğun anda el-i sünnetten çıkarsın. Bu kadar basit yani. el Sünnet'in en büyük meselesi sahabenin hepsine tazim ederiz. Fazilet farkı vardır, üstünlüklerinin farkı vardır ama hiçbirine hakaret etmeyiz. Hepsini tazim ederiz Resulullah'ın sevgisi hürmetine sallallahu teala aleyhi. Onun için Allah'ımız celle, celle celalühü, bizi kabul eder. ...bugüne kadar ihmal ettik, gevşeklik ettikse... ...şimdi dönmemize fırsat verdiğine göre... ...yine bizi seviyor... ...tevbe kapısını açık tutuyor... ...şu mübarek cuma gecesinde... ...inşallah devam edelim, sebat edelim... ...haftaya perşembe çok önemli... ...neden? Noel'den bir gece... ...önce... ...onun için bütün insanları davet edin... ...çünkü neden? ...o Noel gecesinde... Ee, ...adamı bulana kadar... ...adam zaten hindi almış... ...çamı devirmiş... Leblebi çerez, mezeyi düzmüş. Sen de diyorsun ki hadi sohbete gidelim. Adam der ki bu masraf ne olacak? <gülüyor> Mübarek şimdi bir gün evvelden herife şey edelim de. Bir fren yaptıralım. De. Şimdi haftaya perşembe Allah için söz veriyor musunuz? Herkes bir iki kişi getirsin. Biz de biraz onlara dertimizi anlatalım. İnşallah bu günahtan birkaç kişiyi kurtarmaya çalışalım. Şimdi Noel tehlikesi bu kitap Allah rızası için... Bundan çok hayrınıza dağıtırsınız inşallah. Bu bir hafta dağıtırsınız inşallah. İnsanlar biri okur hidayete gelir inşallah. Belki biri bir haramdan kaçınır. Hristiyanlara benzemekten kurtulur. Bu çok önemli bir meseledir. Çünkü bu onların dini merasimidir. Buna iştirak çok tehlikelidir. Ondan dolayı hayatımızda bir değişiklik yapmamak lazımdır. İnşallah bu Noel tehlikesi, bunu Allah rızası rica ediyoruz. Bunu duyurun inşallah. Ondan sonra efendim... Mahmdevend Hazretlerimizin tercemeyi hali ile ilgili bir slayt gösterisi hazırlanmıştı 31 dakika kadar. Zamanının imamını tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Öldüğün zaman sana zamanının imamı kimdi sorarlar. Sen de kalkıp bir futbolcu, artist, şarkıcı, markıcı dersin sopayı yersin. Çünkü hoca hoca tanıdığın yok. Şimdi Mahmdevend Hazretlerimiz gibi ihtilafsız, ittifaklı bir evliya hala da elhamdülillah sağlığıyla sıhhat aramızda böyle bir nimet bulunmaz ama tanımak lazım tanımak için işte buna güzel bunda hizmet var yani bunun vakfedilmiş efendi hazretleri bunlardan bir şey kazanmaz haşa kendi tarafından vakfedilmiş hizmetlere harcıyorlar bizimle de alakası yok biz basmıyoruz bunları ama o hizmete kullanıldığı için hepiniz hizmet niyetiyle inşallah çünkü daha büyük hizmetler var şimdi o hafle 3 saatlik Hepsi tercüme edilerek basılacak inşallah. O büyük toplantının tamamı. O hazırlanıyor. Bunlar işte hep masraflı işler. Benim bu işte bir daklim yok ama ben ilan ediyorum. Zaten ilan etmekten de işte provokatör ilan edildik ya bizde. Ama biz bu hak davayı ilandan kaçmayız. Kaçmayız. Bu Efendi Hazretlerimizin efendim gösteriş hakkındaki malumat inşallah bundan çok istifade edin. Herkese ulaştırın. Ondan sonra bir Fatiha tefsiri efendi hazretlerimizin yine e, hazırlanmış fatih-i şerife'nin faziletleri tefsiriyle alakalı bu küçük bir kitap ama içinde çok ayet-i hadis ilim var mahmud efendi hazretlerimizin duaları türkçe yani vaazların ortasında yaptığı dualar toplanmış bu da ayrı bir kitap Bunları hizmet için hazırlanmış efendim mesela e, şuradan açtım şimdi bir dua çıktı ne diyor dini mübini İslam'ı muhafaza edecek çok alimler ver bize ya rabbi bu kulların cevher etsinler kendilerini ya Rabbi, cevherliklerinde muhafaza etsinler ya Rabbi. Bize bu aziz dinin kıymetini bildir ya Rabbi, senin kıymetini bildir ya Rabbi, dinin varislerinin kıymetini bildir ya Rabbi. Onlara karşı bize edep ver ya Rabbi, bizi uslu edepliyle ya Rabbi, şımarıklıktan muhafaza ile ya Rabbi. Neler neler neler böyle mübarek tecelliler içerisinde neler dualar etmiş. Bu onun zekatı olmaz onun duaları. Kaç cilt kitap olur da güzel bir onun nefesi bu yani bunlar. Efendim duaları, Fatiha tefsiri bunlar da hizmet üzere size arz ediliyor. İnşallah hayırlarınız daim olsun. Evet. Kenan Ulutaş vefat etmiş. Efendim diğer hastalar var. Vefat edenlerin, geçmişlerimizin, cemaatlerimizden hediye bekliyor. Hepsinin ruhi için. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Hediyelerimizi ihsal ile ya Rabbi. Efendim bütün cemaatlerden Levent kardeşimiz, Günay-ı ismi yazılan, yazılmayan ne kadar hastalar varsa acil şifalar ihsan dertlere devalar ikram eyle borçlara devalar ihsan eyle Ya Rabbel Alemin. Amin. Subhane Rabbil Alil, Alev ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve Selamu ala Seyyidil Murselin Muhammedin ala alya sahibi ecma'in Allahümme enselükel Cenneh ne gؤde b'k' m' n'ar Allah m' n'as'eluk al-ri'ba k' v' al-jen'ne Ne gؤde b'k' n'ar Allah m' al-jen'ne Ma amel Ne gؤde n'ar Ma qar rabb'ili am'in qabli m' amel Amin Allah m' khair m' as'eluk m' Muhammad Sallallahu 'alayhi wa sallam Ne gؤde Muhammad Sallallahu Ve aleyk al Amin Allah nâ selüke minel hayri kullihî acilî ve acilî mâ alimnâ aminû ve mâ lemne alem. Ne'ûzibiküm neşşerri kullî acilî ve acilî mâ alimnâ aminû ve mâ lemne alem. Allahümme mâ qadaytelena m'gadâfece alâ akıbetehu râşeda. Rabbenâ atinâ evledümke râhmeten ve heyye illenâ min emrinâ râşeda. Allahümme Rabbenâ etmimimlenâ nuranâ ve gfirlenâ Nurumuzu tamamla ya Rabbi, yarı yolda söndürme ya Rabbi. Cennete gidene kadar yetiştir ya Rabbi. Ya ı kev koruduğun gibi bizim muhafaza ile yarab. Zor zamanlardayız. Dar günlerdeyiz. Musibetler belalar. Ya Rabbi din düşmanlar içeriden dışarıdan içimizden her tarafı kuşatmışlar. Bize bu işimizde rüştü kemale ermek nasıb eyle ya Rabbi. Amin. İmkanlar sebepler halde eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Hepimizi affedip mağfiret eyle. Amin. Buradan dağılmadan sana kaçmak nasıb eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin. Evet neyi okuyordum orada? Hadisten geçtim oraya demiyorsunuz kaldın orada diye yatmadan dedimse efendi hazreti okurdu dedim ya onu anlatıyorum ne diyor o duada kitapta da var orada bu manası bununla alakalı olduğu için diyorum size efendim Allah'ım eslem tu nefsi ilek ya Rabbi canımı sana teslim ettim ve cetü veci ya Rabbi yüzümü sana döndürdüm kıbleye dönük uyunuyor ve fevvas emri ilek işimi sana ısmarladım ve cetü ilek sırtımı sana yasladım Rabbeten ve rahbeten sen, seni sevdiğim için, mükafatını beklediğim için, azabından korktuğum için, la meljeve la minke illa alik. senden kaçıp sığınılacak ve senden kaçıp kurtulunacak ancak sen varsın. Allah'tan kime kaçılır? Ancak Allah'a kaçarlar. Onun için Allah'tan kaçayım derken anam anam diye gidersen anana kaçarsan yandı. Allah'tan ancak Allah'a kaçılır. Ya Rabbi sana kaçmak nasıl böyle? Hepsu şeytandan, ona uyanlardan, batıla hizmet edenlerden sana kaçmak nasibi. Sana kaçanları sen himaye edersin. Bizi de koru muhafaza eyle. Ya Rabbi alemin, Allah Ya Rabbi indirdiğin kitabına iman ettik. nebi ledi arsel gönderdiğin nebine iman ettik. Bu imanımızı bize bağışla ya Rabbi alemin. Ve ya hayrun nasirin ve ya hayral fatih. İçimizde ne hayırlı muratlarımız varsa umduklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Hakkı söylemeye daim eyle, hakkın taraftarlarını kaldır müdafaa eyle, batıla hizmet edenleri mahveyle, güçlerini iptal eyle, ehl-i sünnet dışı fırkalara hizmet edenlerin imkanlarını ellerinden al ve onlara uyan insanları uyandır döndür ya Rabbel alemin. Kalpler senin elinde ya Rabbel alemin. Bu milletimiz bu el belasına düşmeden evvel tevbe nasip bu dönüş nasip eyle,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 Aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya sayyid el-evlin ve el-akhirin subhan amma alamin bütün günahlarımıza kefaret olmak üzere buyurun eşhedü en la ilaha illallah eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasul son nefeste nasip olmak için bir dakika buyurun eşhedü en la ilaha illallah Aşhedü an Muhammed an abdu ve Rasul. Ahır kelamların kelmi tevhid ve Kur'an mejid elay. Ya Rabb al-âlemi. İla şerf in yaribü sallallahu taala ala. Mali ve sâmi şâkhta. Ruhu